Polyanna Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere Polyanna adlı sürekli oyunumuzun 10. bölümünü sunuyoruz. Pollyanna okula başlamıştı. Giriş imtihanlarında yaşına göre çok ileride olduğu anlaşılmış, kısa zamanda sınıfının en sevimli, en çalışkan öğrencilerinden biri oluvermişti. Bu arada eski dostlarını da unutmuyor, fırsat buldukça onları ziyaret edip gönüllerini almaktan geri kalmıyordu. Bu durumdan yine de en çok şikayetçi olan Mr. Pendleton'dı. Pollyanna'nın onu ziyarete gittiği bir gün, gökyüzü birdenbire bir fırtınaya haber verircesine karar vermişti. Hanımım telaşlı bir şekilde elime şemsiyeyi tutuşturup... ...Polyana'yı almaya gitmemi, onu çok merak ettiğini söyledi. Bu büyük bir şeyin, bence çok büyük bir şeyin müjdecisiydi. Miss Polly ilk defa yeğenini merak ediyor, onunla bu derece yakından ilgileniyordu. Büyük bir sevinç içinde şemsiyeyi kaptığım gibi sokağa fırlamıştım. Şemsiye nereye böyle Seni almaya geliyordum şekerim hava karardı da Ama yağmur yağmayacak ki Bak bulutlar kuzeye doğru gidiyorlar Ben de öyle söylemiştim ama teyzen illaki şemsiyeyi yanıma almamı söyledi Seni çok merak etti Polyanna Öyle mi Ne dediğimin farkında bile değilsin Teyzen seni merak etti diyorum Buna üzüldüm Onu merakla bırakmak istemezdim Ben buna pek sevindim Vallahi de pek sevindim Aa, Teyzen benim yüzümden üzüldü diye öyle mi Hı ama için bu oyun böyle oynanmaz ki... ...insan böyle bir şeye nasıl sevinir? Aa, bunun oyun neresinde? Doğrusu şu an senin oyununu oynamak aklımdan bile geçmemişti. Sen galiba Miss Pony'nin seni merak etmesinin ne demek olduğunu anlamadın şekerim. Vallahi bilmem. Merak etmek hiç de hoş bir his olmasa gerek. Onun başka ne marası olabilir? Öyleyse ben sana söyleyeyim. Bu artık o da insan oldu. Yani başka insanlara benzeri demektir. Anladın mı? Artık sadece vazifesini düşünmüyor demektir. Nasıl olur Neysi Politezem her zaman vazifesini yapar. Vazifelerine çok bağlı bir kadındırı. E, çok haklısın öyleydi. Ne var ki sen geldikten sonra başka şeylerin de aynı derecede önemli olabileceğini de öğrendi. Ben de sana bunu soracaktım Neysi. Politezem gerçekten benim burada bulunmamı istiyor mu acaba? Yani. ...artık burada olmasam üzülür mü dersin? İşte ben de sana bunu anlatmak istiyorum ya çocuk... ...gökte birazcık bulut var diye... ...beni pandras şemsiye ile seni aramaya gönderdi... ...sonra istediğin güzel bir odada yatasın diye... ...eşyalarını aşağı kata taşıttı... ...sen seviyorsun istiyorsun diye... ...kedileri köpekleri eve aldı... Onu yumuşatıp yola getirdiğin Daha birçok şeyden anlaşılıyor işte Ay Sahi nelsin. bak ben bunları hiç düşünmemiştim Tabi ya bir de kalkmış bana Teyzem burada olmazsan beni arar mı acaba diye soruyorsun Ay nelsin, nelsin. ...ne kadar sevindim bilemezsin fevkalade bir şey bu. Hem de nasıl? Oho, <gülüyor> Polly benimle beraber oturduğuna sevinmesine ne kadar istermişim meğer. istermişim de farkında değilmişim. Gel Nesi, hava düzeldi. Seninle birazcık şu parkta oturalım söyleyeceğim çok önemli şeyler var sana. Hadi gel oturalım bakalım. Hadi. Ah, bana bir şeyler söylemek istediğinin farkındaydım Polly acayip bir halin vardı senin. Haklısın neyse bugün gittiğimde Mr. Pendleton'ın sinirli, sabırsız bir hali vardı. Yalnızlıktan çok sıkıldığı belliydi. Beni görünce. Pulya Artık seni hiç göremez oldum son günlerde. Gelip benimle hep burada otur desem. Ne dersin? <gülüyor> Evet, evet. Ben de sizi kalabalıktan hiç hoşlanmaz sanırdım Evet öyleydim ama O zaman senin o güzel oyununu bilmiyordum <gülüyor> da ondan Şimdi çevremde insanlar dolaştıkça Yalnız olmadığıma seviniyorum Gerçekten sevindiğinizi hiç sanmıyorum efendim Niçin? Sadece seviniyormuş gibi yapıyorsunuz Bu bakımdan da mutluluk oyununu doğru oynamış olmuyorsunuz Hoş siz de farkındasınızdır ya İşte ben de seni bunun için istiyorum ya küçük kız ...bu oyunu doğru olarak oynamama yardım edesin diye... ...gelir misin? Kuzum sahi mi söylüyorsunuz Mr Pendleton? Hiç şüphen olmasın yavrum... ...cevap ver gelir misin? Ya ama nasıl olur efendim... ...siz de biliyorsunuz ki ben Poli teyzeye aitim. Tabi biliyorum... ...fakat o belki gelmene izin verir... ...bırakırsa gelir misin? ha? Dediğim bilmiyorum ki... ...Poli teyzemin bana çok iyiliği dokundu... severler bayanlardan başka kimsem yokken... O beni yanına aldı Artık ben ona aittim Onun olmadan önce de Annene aittin poliyanla Benim bunca yıl Kalbini varlığını aradığım insanda Annendi Şimdi anladın mı Annem Evet Bunu sana söylemek istemiyordum ama Söyledim işte dayanamadım O beni sevmedi Polyanna Babamla evlenip buradan gitti O ana kadar onu ne kadar sevdiğimi anlayamamıştım. Artık dünya gözümde yoktu. Her neyse. İşte o zamandan beri de yıllar yılı böyle aksi, lanet, sevimsiz ve herkesten kaçan bir adam olarak yaşadım. Zavallı müstebid derken günlerden bir gün sen o senin çok sevdiğin ışıl ışıl kristal parçaları gibi benim dünyama dalı verdin. Pırıl pırıl neşenle kasvetli dünyamı morların, sarıların, alların türlüsüyle renklendirdin. Az bir zaman sonra kim olduğunu anladım. Seni bir daha görmek istemeyeceğimi sandım. Ama sonunda ne oldu biliyor musun? Seni daima görmek istiyordum. Şimdi de seni bütün bütün istiyorum. Benim kızım olasın diye. Polian'la hala mı gelmeyeceksin? Ya Poli teyzem ne olacak? Ya ben ne olacak Polian'la? Ben ne olucayım? Sen olmazsan ben nasıl sevinebilirim? Ancak sen geldikten sonra yaşadığıma sevinebildim. Eğer benim küçük kızım olursan artık her şeye sevinebilir, seni de sevindirmeye çalışırım yavrum. Yerine getirilmeyen tek bir isteğim olmaz. Son kuruşuma kadar bütün paramı senin mutluluğun uğruna harcarım. Aklımdaki bu güzel düşünceleriniz için çok teşekkür ederim. Fakat Poli teyzemim bana o kadar iyiliğe dokundu ki. Orası muhakkak. Fakat benim isteğimin yarısı kadar bile... ...seni istemediğine yemin ederim. Nasıl olur efendim ben... ...ben... O, o, ben, ...ben varım diye çok seviniyorum. Seviniyor mu? Ha. Benim bildiğim Miss Poli... ...hiçbir şeye... ...hiçbir şey için sevinmesini bilmez. Sadece vazifelerini yapar bilirim. Vazifelerine çok düşkün bir kadındır o kadar. Daha önce de vazifesini yerine getirdiğine şahit olmuştum yeah. Evet Gerçekten şu son 15-20 yıl içinde Pek dostça geçinemedik onunla Ama iyi tanırım onu Herkes de tanır O sevinebilecek bir kadın değildir Değildir Polian'la Sevilmesini bilmez o Benimle oturmana gelince Sen bir sor bakalım Bırakıyor mu bırakmıyor mu Ah yaburum, bilsem benim kızım olmanı ne kadar istiyorum Peki Peki Mr Pendleton. sorarım Ama sakın sizinle beraber oturmak istediğimi almayın Olmaz mı? Peki Mus'u Pollyanna'nın anlattıkları beni serseme çevirmişti Bütün bunları öğrendikten sonra Mısır Pendleton'a karşı içimde birdenbire büyük bir sevgi ve acıma hissi uyanıvermişti Polianya nasıl hareket edeceğini sorduğum zaman Aldığım cevap pek şaşırtıcı olmadı O teyzesinin yanında kalmak istiyordu Madem ki artık Miss Harrington'ın onu sevdiğinden emindi O halde yeri onun yanıydı elbette bu kararını Mr. Pendleton'ı üzmeden nasıl söyleyebileceğini pek merak ediyordum. Ama o bunu da her meseleyi olduğu gibi tatlılıkla vermişti işte. geliyorum neyse. ona kararını bildirdin mi? evet ama pek kolay olmadı ihtiyarı küstürdün mü yoksa <gülüyor> <sen? gülüyor> ben kimseyi küstürürmeyeyim kendime neyse Tabii ki işi tatlılıkla hallettim aferin sana ee, peki sen gelmeyeceğini söyleyince o ne dedi demek mutluluk oyununu ömrümün sonuna dek tek başıma oynamaya çalışacağım öyle mi? Evet ama sizin yapabileceğiniz sevinilecek bir şey var Mr. Pendleton. Seninle mi? yani Poliyan. Hayır demeyeceksin değil mi? Buna mecburum efendim. Billahi mecburum. Çünkü Polly teyze deysem... seni göndermek istemedi değil mi? Hayır efendim. Ben ben ona bunu sormadım ki. Ne? Demek sormadım bile ha. Sormadım efendim. Çünkü Yandık. sormadan öğrendim de ondan. Ha. Poli benim yanında olmamı istiyor. Ben de onun yanında kalmak istiyorum Mister Pendleton. Güzel. Şimdi onun birçok şeylere sevilmeye başladığını anladım. Eskiden böyle değildi. Bunu siz de biliyorsunuz ama şimdi Mister Pendleton artık Poli teyze'yi bırakamam ben. Anlıyorum kızım. Bir daha da zannem bunu isteyecek diyelim. Fakat daha işin sonunu bilmiyorsunuz ki gerçekten sizin yapabileceğiniz çok sevililecek bir şey var. Oh, hayır Poli anne. Ben artık bir şey yapamam Yapabilirsiniz yapabilirsiniz hayır, efendim hayır. Bunu siz kendiniz söylemiştiniz Sadece bir kadın bir çocuk evi yuva yapar demiştiniz Unuttunuz mu? Ee? İşte ben size bunu bulacağım Yani bir çocuk Nasıl? Ben değil ama bir başkası <gülüyor> İlahi yavrum Sanki ben senden başkasını istermişim gibi Ama kim olduğunu anladıktan sonra onu isteyeceksiniz O kadar iyi O kadar müşfiksiniz ki Bundan eminim Şimdi onu alırsınız biliyorum Kimi alacakmışım? Jimmy Beanie. artık o sizin çocuğunuz olacak Geçen hafta Batı'daki benim yardımseverlerimden aldığım bir mektupta Onu istemediklerini söyledim Hı. O kadar üzüldü ki Kendisine bir şey yapmasından korkuyorum Şimdi bunu işitince öyle sevinecek Hı, Öyle mi? Ama yazık ki ben sevinemeyeceğim. Bu dünyanın en büyük saçmalığıdır Demek Onu almayacaksınız Tabi almayacağım siz de mi Mr. Pendleton Hı. Oysa Jimmy evinizde ne kadar iyi bir çocuk olabilirdi Hayata yepyeni bir insan kazandırmış olurdunuz Sonra o, o yanınızdayken hiç yalnızlık çekmezsiniz. Belki de haklısın Fakat ben yalnızlığı tercih ederim <gülüyor> Ne o? <var>? Bunu yapmamalıydım <gülüyor> Ağlıyor musun Polyanna? Oh. Dur bakalım canım. Dur yavrum. Dur, dur, dur. Daha son sözümü söylememiştim ki sana. Dur bakalım. Tabii ya. Hem sen haklısın Galiba Poliyan'la. Hadi şimdi sil gözlerinin yaşını da bana şu küçük olandan biraz bahset bakayım. Şimdi Mr Pendleton, Jimmy'i almayı kabul etti <gülüyor> mi? tabii dönmeyin, dönmeyin Nancy! Bizen ne kadar mutluydum. Hemen boynuna sarılıp bol bol öptüm onu! Nihayet Jimmy başına sokacak bir yuva bulabildi! Böylece Mr Pendleton da o korkunç yalnızlığından kurtulmuş olacak! Oh, Nancy! iki hayatı birden kurtardık! Bunun için öyle seviniyorum, öyle seviniyorum ki! <gülüyor> Polyanna Hatta Sürekli Oyunumuzun 10. bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte 11. bölüm.